قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم وأمرت أن أسلم لرب العالمين Doğrusu ben Rabbinden bana apaçık deliller gelince Allah'tan başka kendisine yalvarmakta olduklarımıza ibadet etmekten yasaklandım ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. Veylezi min min min alaka min o, sizi önce bir topraktan sonra bir nutfeden ''Hakir bir damla sudan süzülmüş hülasadan, sonra bir alakadan yaratandır. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor. Sonra gücünüzün kemale ermesi için, sonra da ihtiyar olmanız için sizi yaşatıyor.'' İçinizden kimi de kiminizden daha önce vefat ettirilir. Ta ki belirli bir vakti erişesiniz ve olur ki akıl erdirirsiniz. O hayatı veren ve öldürendir. Öyle ki bir işe hükmettiği zaman artık ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin. Mi? haktan nasıl döndürülüyorlar Eledine <gülüyor> ve Kitabı Kur'an'ı ve peygamberimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar neyi yalanlamakta olduklarını artık ileride bileceklerdir. O zamanki boyunlarında halkalar ve zincirler bulunur. Onlar kaynar suda sürüklenecekler sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ona ortak koşmakta olduğunuz şeyler nerede denilir? Onlar da bizden kayboldular. Daha doğrusu biz daha önce hiçbir şeye yalvarır olmamışız derler. İşte Allah kafirleri isyanlarındaki inatları üzerine böyle saptırır. <gülüyor> bu içinde bulunduğunuz azap yeryüzünde haksız yere şımarıyor olmanızdan ve böbürlenmekte bulunmanızdan dolayıdır. Orada ebediyen kalıcı kimseler olmak üzere girin cehennemin kapılarından. İşte kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötüdür. Tasvirin Muhammed artık sabret. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. Böylece onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de yahut göstermeden seni vefat ettirsek de sonunda onlar ancak bize döndürüleceklerdir. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ Celalim hakkı için senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var. İçlerinden sana kıssalarını anlatmadığımız kimseler de var. Nitekim Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Fakat Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilir. İşte o zaman mucizeleri boşa çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğramıştır. Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmından da yiyesiniz diye hayvanları sizin için nimet kılandır. Onlar da sizin için daha birçok menfaatler vardır. Hem onların üzerinde gönüllerinizdeki bir ihtiyaca ulaşır onu temin edersiniz. İşte onların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Böylece Allah size ayetlerini gösterir. Şimdi Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? A falam onlar yeryüzünde hiç gezmediler mi ki kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş? Baksınlar, onlar bunlardan hem daha çok hem de kuvvetçe ve yeryüzündeki eserler bakımından daha şiddetliydiler. Fakat kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda sağlamadı. فَلَمَّا <gülüyor> Öyle ki peygamberleri onlara mucizeler getirince kendilerinde bulunan bilgiden dolayı şımardılar da kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatıverdi. O vakit azabımızı gördüklerinde Allah'a tek olarak inandık ve kendisiyle Allah'a şirk koşan kimseler O vakit azabımızı gördüklerinde Allah'a tek olarak inandık ve kendisiyle Allah'a şirk koşan kimseler olduğumuz şeyleri inkar ettik derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman ettikleri bu imanları kendilerine fayda verecek değildir. Allah'ın kulları hakkında süre gelen kanunu budur. İşte kafirler orada hüsrana uğramıştır.